ve âlihi ve Bugün 3 Ağustos 2009 pazartesi. Tevhid mühimmatlarından faydeler serisi derslerimizin 3. dersi. Tevfik Allah'tan. İşte ilk dersimizde İslam'da inanılması gereken şeylerin isimlerini söyledik. Dedi ki bunlardan bir tanesi akide. Diğeri ne dedik? Tevhid dedik. Ve sebeplerini söyledik. Geçen derste de en son dersimizde geriye kalan ki daha çok vardı aslında ama 3 tanesini daha zikrettik. Bunlardan bir tanesi neydi? Usulü din. Akide, ehli sünnet alimleri usulü din demişler. Neden usulü din demişler? Çünkü usulü din dinin aslıdır. Aslı demek. Akide de dinin aslı olduğu için. Buna bu ismi verdiler. Kısaca böyle ee, söylemiş olalım. Başka ne dediler? Sünnet dediler. Değil mi? Evet. Mesela İslam akidesine neden sünnet dediler? E çünkü zaten İslamiyeti anlamada en önemli iki, kaynağı, yani iki kaynak vardır. Biri Kur'an-ı Kerim, biri de Hazreti Peygamberin sünneti. Bu kadar önemli olduğu için. Sünnetin e, lügat manalarından bir tanesini söyle. İzlenilen yolda mı? E evet, et tarikatul mesluke. İzlenilen yol diye ezberlemeyeceksin. Et tarikatul mesluke diye ezberleyeceksin. Evet. Arapça okuyorsun. Tamam mı? Tarikatul mesluke, izlenilen yol. Peki izlenilen yolla Akide'nin ne gibi bağlantısı var? Çünkü biz, dediğim gibi, İslamiyeti anlamada bizim iki tane kaynağımız var, doğal olarak. Bir Kur'an-ı Kerim, bir Denzel Fedaber'in sünneti. Onu anlamak için onun odundan bekletiyor. Onun izlediği yolu izlemek. Onun izlediği yol da zaten Akide. Yani. Aslen, tamam mı? Böyle bir bağlantısı var. Yani sünnet. Peki fıkhul ekber vardı bile. Değil mi? Yani. E, el fıkhul ekber demişler akideye. Akideye neden fıkhul ekber dediler? Fıkhul ekber büyük anlayış demektir. Akide de, de anlaşılması gereken en büyük şey olduğu için. Evet. Maşallah. Evet. Geçen ders de söylediğimiz gibi bu hafta yani bu dersle alakalı konumuz bu bizim anlattığımız akide var ya bu akideyi sahiplenenler, bu akideyi akide olarak edinenler. Gerçek İslam akidesini Allah azze ve celle'nin Resulü'nün istediği doğru sahih akideyi akide edinen, ona, o akideye iman eden bu fırkanın, bu taifenin isimleri nelerdir? Ne gibi isimlerle isimlendirilmişlerdir bunlar? Tamam? Diyor ki bir kere en meşhur isimlerinden bir tanesi Ehli Sünnet vel Cemaat'tir. İslam akidesini akide edinen taifenin isimlerinden bir tanesi Ehli Sünnet vel Cemaat'tir. Peki e, maruf, marif ehli sünnet ve cemaat üç kelimeden oluşuyor. Ehli sünnet ve cemaat üç tane. Peki sünnet ne? Sünneti anlatmıştık biz. Değil mi? Lughat manasını. E, i̇şte bunun ıslahi manası da sünnetin e, tarifler yapılmıştır, tamam mı? Eee manasına da tarifler yapılmıştır. Tabi en meşhur tarifi "Menkûlü an Resûlillâh sallallahu aleyhi ve min kavlın ev fi'lin ev vasfın diye tarif etmişlerdir alimlerimiz. Tamam? Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den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 Birbirine zıt makamda kullanılır. Çünkü neden? Sünnet Nebi Sassallam'ın yoludur. Bidat ise bu yoldan inhiraf etmektir. Tamam mı? Bidat ise bu yoldan e, et, e, e, inhiraf etmiştir. Ki Nebi Sassallam'a e, merfu olarak e, nispet edilen rivayetler var. Mesela diyor ki مَا أَحْدَسَ قَوْمُنْ illa اِلَّا رُفِعَ مِسْلَهُ مِسْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ Yani bir kavim bir bidat işlemesin ki mutlaka o bidatın mukabilinde bir, bir sünnet kaldırılmış olmasın.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 Ya, sen bir sünnet öldürün. İşte bu bak Nebi Sasan'ın söylediği, bu Ahmet İbni Hanbel sıhhati tartışmalı. Ha ne kadar olursa olsun sıhhati tartışmalı önemli değil. da bu böyledir zaten. Seleften bu konuda nakiller var, başka sahabelerden nakiller var. Hepsi birbirini kuvvetlendiriyor. Bu sahihtir yani. Bir sünnet şey, bir bidat ihdas edilmiş olmasın ki mutlaka onunla beraber bir sünnet kalkar. Hatta İbn Abbas radıyallahu anh'tan e, radıyallahu anhümadan da rivayet var diyor ki "Ma يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِنْ عَامٍ اِلَّا اَحْتَسُوا فِيهِ Yani mutlaka bir yıl geçmiş olmasın ki insanların, insanların üzerinden bir yıl geçmiş olmasın ki mutlaka bir bidat ihtisas ederler diyor. وَاَمَاتُوا فِيهِ سُنَّةِ Ve o senede bir de sünnet öldürürler diyor. İbn Abbas'a diyor Allah'ın. حَتَّى تُحْيَا الْبِدَعُ وَتَمُوتُوا السُّنَةِ Ta ki böylece diyor ki bidatlar diriltilir. Tamam.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 eziadeler dedik. tamam geriye ne kaldı elcema acema lügatta ne demek bir kere elcem cumh'dan alınmıştır asıl köklü elcem cumh c mim ayn harfleri cem kelimesinden alınmıştır bidat tamam mı e, yani lugat alimleri der ki huwa dammu şey bi takribi ba'dih'i min ba'dih bazı şeyleri bazı şeylere yakınlaştırmak tamam mı yani bir şeyin e, kısımlarını birbirine yakınlaştırmak bir kısım bir şeyin cüzlerini birbirine yakınlaştırmak tamam mı? Birbirine ilhak etmek bunun ortak ismidir. E, cemaat, cema yani tamam mı? Mesela İbn Faris her zaman onun ne verdiğimiz gibi İbn Faris ne diyor? Elcimu velmimu velaynu. Şimdi ceme kelimesinden alınıyor dedi ki cemaat. Ceme kelimesi hangi harflerden oluşuyor? Elcim velmim ve ayn harflerinden. İşte İbn Faris bunu şöyle diyor ki elmim. Şey, elcimu velmimu velaynu aslun vahidun.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 delalet eden bir lafızdır. Yani cemaat dediğin zaman bir grup var insandan toplanmış bir yere. Bu lügat manası. Veya işte el qaul muştemi'una ala emrin ma veya herhangi bir şey için toplanmış insan grubu demektir. Tamam mı? Herhangi bir şey için. Yani herhangi bir amaç için. O yüzden diyorlar ta'ifetun yacma'uhum garadun wahid kendilerini tek amacın bir araya getirdiği insan topluluğudur. Cemaat. Tamam mı? Mesela dersin ki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 Aynı bu şekilde de böyle. Ehli sünnet vel cemaat dediğin zaman da ona göre değer kazanıyor. Şimdi bu lugat manası. Tamam Cemaat. Peki şer'an ne demek cemaat? Sılahi manası. Nebi sallallemin ve eshabının ve onlara tabi olanların ve onlara da tabi olanların uyduğu ve onlara da tabi olanlardır. Tamam mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve eshabı ve tabiin ve onlara da tabi olanlardır. Cemaat budur. Aslen bu kastedir. Ehli i sünnet vel cemaat. Tamam manasıdır. Peki ehl sünnet vel cemaate geçen kelimelerinden bir tanesi de ne? Şimdi biz kaç tane kelime geçti? Ehl. Ehl, sünnet vel cemaat. Sünnet cemaat anlatık bir de ehl. Ehl ne demek? Ahas-sun nasibi. Yani bir şeyin bir şeyi sahiplenen. Bir şeyin en has şeyi. Tamam mı? Bir şeyi sahiplenen demektir. Mesela dersin ki ehl beyt. Evin ehli, ehli dersin. Ne demek? Yani sukkanuhu demek. O evin oturanları demek. Tamam mı?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 Yani insanın ve insanın o şeydeki haslığı, yani o şeyi kendine benimsemesi, o şeyi kendine has kılması, yani kendine onu alması gibi, tamam mı? Kendine onu alması gibi. E peki, ee, peki ehl-i sünnet vel cemaatin böyle güzelce ne bir tarifi ee, nedir? Mesela bunu en güzel tarifi yapanlardan bir tanesi mesela.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 Şimdi o yüzden mesela İbni Hüseyin rahimehullah muasır alimlerimizden tarif ederlerken tarif ederken diyor ki e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini sünnet edilmek için yolunu yol edilmek için toplanmış cemaatin ismidir. Toplu cema, toplu grubun ismidir. Toplu cemaat. Yani ve bununla amel eden, sadece bunu alan değil, amel eden, zahiren ve batinen amel eden. Tamam mı? Yani amelde ve itikatta bunu kendisini edinen topluğun ismidir İbnü Hüseyin rahimehullah.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 Nedir? Faman yaşmışınkom, fasyıra ixtilafan kısıran. Ve aleyküm sünneti ve azzu alayha ve iyaakum muhdesatı alâmur. Ve innâ ve kulla Bu Nabi Sallallahu Aleyhi Ss. Sizden sonra yaşayanlar birçok ihtilaflar göreceklerdir. Size benim ve hulafâ e, râşid talifelerimin sünneti, hidayet üzerine olan râşid talifelerimin sünneti vardır diyor Allahü Aleyhisselatü Vesselam. Hatta diyor ki onlara azı dişlerinizle yapışın. Sonradan uydurulan her şey bidattır, her bidat sapıklıktır diyor Allahü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu ehlü sünnet vel cemaat lafzı terimleri Allahü Aleyhisselatü Vesselam döneminden beri kullanılmıştır. Evet. Ama bir mustalah olarak İsmi? tabi, yani? mustalah olarak mustalah olarak kullanılmıştır bu. Tamam? Allahü Aleyhisselatü Vesselam döneminde. Hadis. Bir çok e, tarihten gelmeye bu davut eseri tamam mı? Evet o zaman e, bunların bu söylediği bu iddiaları ne oluyor? Batıl oluyor. Siz neden ehli sünnet diyorsunuz kendiniz? Tamam. Bu, bu batıl. Peki dedik ki İslam akidesini taşıyanlara isim vermişler. Bu isimlerden bir tanesi de ehli sünnet. Peki başka ne isim vermişler demişler ki selef. Bu da ikinci isim olarak tut. Tabii meşhurlarını sayıyoruz. Bir sürü isimleri var. İkinci isimlerden bir tanesi kullanılan Selef. Peki Selef ne demek? Bir kere Selef, Salif kelimesinin çoğuludur, Tamam Ne derler mesela lügat-ı Es-Selefu, cem-o-salif. Selef, Salif'in çoğuludur, Tamam mı? Peki Salif ne demek? El-Mutakaddim, önde gelen, öncü olan demektir. Tamam O zaman Selef ne oluyor? El-Cemaat-ül-Mutakaddimun demek. Öncü cemaat, ilk cemaat. Tamam mı? öncü cemaat ilk gelen cemaat tamam hmm. o yüzden e, İbnü Faris yine ne diyor mesela diyor ki es sin ve lam ve fa sin lam ve fa harf selef o üç harften oluşuyor ya. diyor ki hmm. aslun yedulle ala taqaddumin ve sabaqin bir asıldır geçmişliğe ve öncülüğe delalet eder diyor geçmişe ve öncü olmaya öncülüğe ilkliğe delalet eder diyor tamam İbni Faris rahimehullah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 Selef mezhebi diyor. Huve mezhebus selef. Yani bak ne kastediyorum diye dikkat et. A'ni mezhebe sahabeti ve tabi'in. Ve bununla da diyor sahabe ve Tabiinin mezhebini kastediyorum diyor. Görüyor musun? Bunu İmam Gazali söylüyor. Bu nakil çok önemli. Birçok yönden önemli. Bunu il camul avam an ilmil kelam adlı eseninde söylüyor bunu. Tamam bu tabi kelam, e, kelami de bir kitaptır. Buna rağmen bunun içinde İmam Gazali bunu söylüyor. Buradan peki ne gibi bir şeyler var? Birincisi bu tarih sahih. Demek ki bidat ehlinin indinde diye ki bidat ehli derken bunu mutlak olarak sokmuyoruz tabii bunu İmam Gazali yanlış anlaşılmasın. Çünkü İmam Gazali bunu kelam kitabında söylerken de etrafındaki insanlara bunu bir e, tabirca mesaj olarak da almaları bağımında söylüyor bunu. Tamam mı? Yani ehl-i sünnete birçok noktada muhalefet edenlerin indinde de zihinlerinde de mutahakkik olan bir şey var demek ki.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 Tamam mı? Bütün gruplarda da aynı isim olduğu için Ehl-i Sünnet kendilerini nesaf belirlemek için ve kendi akidelerini onların akidesinden beri etmek için ve onlardan uzak tuttuklarını yani kendilerinin onlardan beri olduğunu, kendilerini onlardan uzak tuttuğunu insanların indinde, avamın indinde, ilim ehlinin indinde beyan etmek için bu ayrıcı lafı söylemişler. Ama bak mesela bu Cehmiye ben Ehl-i Sünnetim diyemiyor. Ee, şeye bak e, Mutezile'ye ben Ehl-i Sünnetim diyemiyor. Bak kitaplarına bunların. O lafı ağzına bile almayı çekiniyorlar. Almıyorlar. Ama ehl-i sünnet ve selef diye dairmiş. Mesela. Gelecek şimdi bir saniye. Şimdi önce ehl-i sünneti konuşuyoruz şu an. Zaten seleften bahsetmek için bunu söylüyorum. Bu e, işte ehl-i sünnet bazı şeylerde tabiri caizse bazı noktalarda bunu dariri olarak görmüş de koymuş bu isimleri. Tamam mı? Ehl-i sünnet vel cemaat. Ve baktığın zaman çoğunu Kur'an ve sünnetten almışlardır bu laf. Al işte ehl-i sünnet vel cemaat.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 Tamam O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Delil. Selef. Hayrun nasi karni. Fümmellezine yelûnehum. Fümmellezine yelûnehum. Bukhari'deki adresi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki en hayırlı dönem benim dönemimdir. En hayırlı asır benim asırımdır. Sonra ondan sonra gelenler. Sonra ondan sonra gelenler. Biz buna selef ismini vermişiz. Çünkü selef lugat eski demek. Yani geçmiş takip eden. Bu bir. İkincisi buna. Eğer siz kızıyorsanız o zaman siz ilk 3 asırdaki imamlara da kızmanız lazım.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 Çünkü neden? Bunlar onların yoluna muhalefet etmişlerdir. Ebu Bekir, şey Ebu Cehil, Ebu Lehe bunlar kimin arasında yaşadı sahabenin? Cehmi bin saffan kimin arasında? Cadi bin Edirhem kimin arasında yaşadı? He? Tamam Evet. O zaman şöyle bir taksim daha var tabii. Şimdi ne dedik selef? Hem zamansal olacak hem de kitap ve sünnete uyacak. Ama şimdi bak biz kitap sünnete uyuyoruz. Peki zamansal olarak biz selefi miyiz?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 E, zamansı olarak değildir ama Kur'an Sünneti onların yolunu yol edinerek, menhecini men menhece edinerek e, etme noktasında selefidir. Ama zamansı olarak değil. Ben selefi miyim? Evet, ben selefiyim. Ne manada? Onların yolunu yol edinerek, menhecini menhece edinerek, Kur'an Sünneti alarak, tamam, sahabelerin itikadına itikad edinerek, üç asrın itikadını itikad ederek. Ama mekansı olarak selefi mi? Diyelim sen bu zamandasın. Değil mi? Selefi misin? Selefisin. Neden? Çünkü şeref akidesine sahipsin. Tamam mı? Ee, o yüzden ha ama mesela İmam Sifirhani hatta lafızlarına devam ederek diyor ki bu kişiler diyor bir bidatla itham edilmeyecek. Yani pardon kendilerinde bir bidat bulunmayacak veya razı olmayacak bir lakapla lakaplanmayacaklar bunlar. Ki lakıp, e, razı olmayacak lakap ne olabilir? Kendisi yine onu beyan ediyor. Diyor ki mesela hariciler, harici lakabı Ali radiyallahu anh döneminde çıkıp Ali radiyallahu anh'ı kaldıran. sonra lafıziler ra diyor Şiaların aşırı grupları, kaderiyeler, mürciyeler, cebriyeler, cehmiyeler, muteziler, kerramiyeler ve bunların benzerleri diyor İmam Sifirani. Tamam. Tabi burada kısaca şunu da söyleyelim. Dedik yani e, az önce selefin mukabilinde ne zikredilmiş? Halef. Hı. Tamam. Şimdi halef lügatta e, alimler diyor ki e Önce gelenden sonra gelen demektir. Lügat olarak. Hı. Yani halef. E,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 yani kurmay yarbay, ebru kurmay albay, bir üst seviye. Tamam mı? Ondan sonra işte geliyor tu general, işte tüm general, or general. Tamam mı? Bunların hepsi ne? rütbedir. Şimdi bu kurmay yarbay rütbe olarak albay'a göre daha derecelidir. O yüzden kurmay albay burada kalef oluyor. Tamam? Kalef oluyor. E, kur kur kurmay yarbay burada kalef oluyor, albay selef oluyor. Albay da tu generale göre ne oluyor? Mesela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 Du düşüyorsun, duyuyorsun ki bir alimin sohbetinde veya bir kitapta. Diyorsun ki Selef burada buna inanır, Halef ise buna inanır. Hı hı. Bak, burada cümlede neyde zikredildi Halef? Selefin mukabilinde zikredildi. Tamam mı? Selefin mukabilinde zikredildi. Ha, o zaman burada e, Selef hak olan Halef'den e, de bilat ehli kast hı hı. Tamam kendisinde Kendisinde bilat bulunuyor. Ama aksi halde lügat manasında kullanacak olursak, biz hepimiz Halef şu an. Evet. Tamam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 bunu da hızlıca anlatalım, bitirelim inşallah. Hadis, e, lügatta e, kadimin zıttıdır. Alimler der ki, dıddül kadim. Kadimin eskinin zıttı demektir, hadis. Tamam, lügat manası. Ancak, e, alimler diyor ki, yustamelu fî kethîril kelam ve kalîlihi. E, az veya çok kelam etme, etmek hakkında da hadis ettirilir, hadis kelimesi kullanılır. Çok veya az kelamada, az konuşmaya da ne denir? Hadis denir. Allah Allah. Ezandan sonra inşallah. Ha evet, bismillahir rahmanir rahim. Ne demiştik? Dedi ki ehlül hadis, tamam Hadis ehli demişlerdir. Ehlü sünnetin diğer bir ismi. Tamam? Hadis ne dedik lügatte? Ziddül kadim derler. Tamam? Ee, eskinin zıttı. Ve ust'melu fi kesiril kelamı Yani e, çok veya az kelam az kelame de hadis denir. Tamam? Kullanılmıştır hadis kelimesi az veya çok kelamda. Bunun işte eee Firuzaabad'in Kamusul baktığımızda bu tarif var, tamam? Hadis kelimesi için. E ee, peki neden ehli hadis demişler bunlara? Çünkü neden? Hadis ne? Sıhhi tarifine bakarsak bu akideyi akidelenen insanlar, akidelenen insanlara neden ehli hadis demişler anlaşılır. Şimdi hadisin ıslahi manası Mausirani'n-nebi <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem'in kavlün sallallahu aleyhi ve sellem'den sözlü, fiili, takrili veya sıfat olarak zikredilen, eser edilen şeylerdir. Naklo, nakledilen şeylerdir. Tamam mı? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den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 O yüzden diyoruz ki ehl-i hadis nedir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının eserlerini eserlerini eser olarak alan, bunları hayatlarına geçiren ve tabiinin tabiinin yine tabi tabi tabine güzelcene uyan tamam mı? Gerek bunları toplama olarak, hıfzetme olarak, rivayet etme olarak, anlama olarak ve zahiri ve batini amel etme olarak e, bunu gerçekleştiren insanlardır. Tamam mı? Burada bırakıyorum inşallah ve